Ve yine değerli kardeşim bu konuyu işlememizin sebebi, çünkü ehli kitap, Hristiyan ve Yahudiler bu konuyu bozmuşlar. Ahirete imanı tahrif etmişler. Nasıl onlara inen kitapları tahrif etmişlerse ahirete imanın da Hristiyan ve Yahudi inançlarında, ehli kitap konulu inancında, ehli kitap konularında ne dedik? Aşırı giderekten bozmaya gittiklerinden dolayı ne olmuştur? İslam bu konuya önem vermiştir. Ve Hristiyanların ve Yahudilerin ahirete imanı nasıl olacağını birazdan geleceğiz anlatacağız. Ama önemiyeti nedir? Neden İslam bunu anlatmış dediği zaman diyeceksiniz ki çünkü önceki semavi dinler bunu bozmuşlar. Bu inancı bozmuşlar. Hristiyanlara göre ahiret gününü okuduğunuz zaman gülmekten ölürsünüz. Yani ne kadar saçmalamışlar, ne kadar akılsızca haberler iddia ettiklerini birazdan inşallah sizlere anlatacağız. Ve yine eğer sorulduğunda neden İslam bu kadar ahiret gününe önem vermiş denildiğinde ne diyeceğiz? Çünkü değerli kardeşim İslam'ın bu dünyada kendisini hedef yapmadığını, ebedi hayatı hedef kıldığını ve ebedi hayatın insanlara fayda vereceğini bu dünyanın sadece bir imtihan olduğunu bu dünyaya sakın ola ki aldanıp kendini derinleştirme. Bu dünyanın nimetleri için Müslüman'ın kanını akıtma. Müslümanlara eziyet yapma, zulüm yapma, hırsızlık yapma, haksızlık yapma diyerekten sana ahireti hatırlatıyor. Asıl ahiret hayatı faydalı olduğunu bize bildiriyor. Kul meta'u dünya kalil de ki dünya nimetleri çok azdır Allah indinde. Çok azdır, kıymetsizdir. Çok azdır. Bütün dünya nimetleri, zevkleri, aklına ne geliyorsa hepsini bir araya topla. Las Vegas'da mı yaşamak istiyorsun? Florida'da mı yaşamak istiyorsun? Falan kadınla mı beraber olmak istiyorsun? Bütün falan arabayı mı kullanmak istiyorsun? Bütün bunları bir araya topladığın zaman bütün nimetleri bir araya toplasan dünya zevklerini işte falan plajlarda yaşamayı falan saraylarda yaşamaları her akşam istediğin yemekleri aklından geçirdiğin zaman bonfile büftekdir bilmem en lüks hayal edemeyeceğin uçaklara binmeni uzaya çıkıp orada turistik yapıp geri döneceğini bütün bu zevkleri hepsini bir araya toplasan Allah azze ve celle diyor ki bu hiçbir şey değil. Değmez diyor. Değmez diyor. Ahirette kaçıracakların yani dünyaya tercih edersen, ahireti dünyaya tercih edersen çok şeyler kaçıracak. O yüzden değmez, asla değmez. Ahiret inanan insanlar için, Allah'tan sakınan insanlar için daha hayırlı olduğunu bizlere Allah Azze ve Celle buyuruyor. O yüzden değerli kardeşim, böylelikle ahirete imanın sebeplerini de, neden İslam bu konuda, çok kaldığını ve çok e, konuştuğunu ve bizi uyardığını haber verdiğini anlamış olduk yeni bir başlık ise yeni bir başlık ise değerli kardeşim tekrar dirilmenin delilleri nedir tekrar biz dirileceğimize dair ne delilimiz var elimizde yani bir gayrimüslim bir ateist sorsa nedir elimizdeki deliller der ki bizim elimizde üç türlü delil vardır Üç türlü delil vardır. Bir, nasıl olarak delillerimiz vardır? Kur'an ve sünnetten bize haber vardır. Kur'an ve sünnet nedir? Bizim için delildir. Ve orada Allah Azze ve Celle bize bildirir. İkinci delil ise akli delillerdir. Akli deliller, yani insanın aklı, kişinin tekrar ölümden sonra dirileceğine nedir? Uygundur. Ve kabul ettiğini aklın bunu bu delilleri de anlatacağız. Üçüncüsü olarak haberlerdir. Yani bizlere belli insanlar tarafından bunun yaşandığını tekrar dirilmenin yaşandığını ve hissettiklerini yani buna ne diyoruz his olarak hissettiklerini tekrar dirilmeyi hissettiklerini yaşıyorlar. Ve yaşadıklarını da sonra etrafındaki insanlar anlatıyorlar. Bunlardan size örnek vereceğiz. Birincisi neydi dedi? Kur'an-ı Kerim'in Ettegâbun Ettegâbun suresinin 7. ayetinde Allah Azze ve Celle buyurur ki Zâmellezîne keferû en len der ki Yah kafirler kafirler zannederler ki onlar asla dirilmeyecek. Bak şimdi cevaba. Bu kafirlerin ümididir tilke emaniyehum bu onların en büyük arzularıdır neymiş arzuları bir daha dirilmemek dünyada her türlü halt işleyecek istediğine haksızlık yapacak istediğine ibadet edecek şirk koşacak Allah Azze ve Celle'ye her türlü kan tökecek her türlü zulm yapacak ondan sonra da diyecek ki zaten bana kimse bunun hesabını da sormayacak diyerekten böyle bir umutları var bunu Allah Azze ve Celle buyuruyor Kul de ki bela ve Rabbi. Burada iki türlü tekit var. Bir bela kelimesi bilakis ve Rabbi Rabbime yemin olsun. Dirileceksiniz. Neymiş? Kesinlikle dirileceksiniz. Sonra ne olacak? Sonra sizin yaptıklarınızı Allah Azze ve Celle size soracak. Yaptıklarınızı haberdar edecek. Yani hesaba çekileceksiniz. Sen falan tarihte şöyle bir davranışta bulunduğunu bunu yaptığını bizlere bildirecek. Yine değerli kardeşim İsra suresinde 20 49. ve 52. ayetlerinde ve o da Yasin suresinde görüyoruz ki Allah azze ve celle bize Kur'an-ı Kerim'inde bize ilk yaratılıştan örnek verir. Allah azze ve celle'nin insanları da yoktan var ettiğini bizlere haber verir. Biz 50 sene önce farz edin bu arada en yaşlımız 30 yaşında 40 yaşında En yaşlımız 30 yaşında 40 yaşındaysa 50 sene önce sen neredeydin İnsan neydi İlk insandan Başladığımız zaman Bugüne kadar insanlar neyle devam ediyor İnsan Bir su parçası olduğunu görüyoruz Bir nutfeydi Nutfeden alaka oldu Et parçasına döndü Ve alakadan insan oldu Bu merhaleleri kim yaptı hangi fabrikadan geçti bu kimin emriyle oluyor kim bunu düzenlemeyi yapıyor ve bu düzenlemeyi kim durdurabilir bu çok önemlidir değerli kardeşler o yüzden Allah azze ve celle ne zaman Mekkeli müşrikler aleyhissalatü vesselama sordukları zaman yani bizim dedelerimiz atalarımız toprak çürümüş kemikleri olmuş insanlar tekrar mı dirilecek ne diyor Allah Azze ve Celle düşünmeleri için? Demiyor evet, dirilecek demiyor. Diyor ki onları kim ilk yarattıysa o onları tekrar ikinci kez de yaratabilir. Çünkü bir şey ilk kez başarılmışsa ikinci kez başarılması daha kolaydır. Bu da akli delildir. Eğer bir usta şu masayı ilk kez yapabiliyorsa, çıkartabiliyorsa ikinci kez de şu masayı tekrar üretmesi onun için daha kolaydır. O yüzden Allah Azze ve Celle bizler hep ilk yaratılıştan örnekler buyurur. Ve kendisi der ki kema bede'ne evvele halqin nu'iduhu. Biz nasıl ilk kez yaratmışsak onu tekrar geri döndüreceğiz. Yani tekrar diriltmek için şeyimiz var. Ondan sonra bakın şimdi. Burada bitmiyor ayet. va'den <gülüyor> aleyne <gülüyor> ve bunu kendi üzerimize farz kıldık diyor Allah Azze ve Celle. Tekrar dirilmeyi Allah Azze ve Celle dünyayı yarattığı gibi anlatabiliyor mu, tekrar dirilme üzerine büyük bir farz kılıyor. Birinci diriltmede seçiyor insanları, kimi yaratacağını. Ama ikinci keste onu kesinlikle net bir şekilde yarattığını bize bildiriyor, diyor ki vaden aleyna inna kunna fa'ilin. Bu bizim üzerimize nedir? Bir vaittir diyor farz olmuştur diyor ve biz bunu mutlaka gerçekleştireceğiz Allah Allah. ve hiçbir güç buna mani olamayacak böyle bir ortam varken aziz kardeşim tekrar dirilme varken vallahi buna diyor ki bu benim üzere farz oldu istersen kendini değirmende kemiklerini yoğurt eğit sonra da havaya ver uçur denizin dibinde ol istersen havada öl istersen ateşin içinde yanıp öl kül ol nasıl olursan ol benim üzerimde diyor farzdır diyor. ben bunu gerçekleştireceğim diyor. İkinci kez tekrar dirilmeyi yapacağım. İnsanların sayısı bellidir Allah katıldı. Kıyamete kadar ne kadar insan yaşadığını Allah azze ve celle kesin bir sayı olarak biliyor. Ve o sayıyı hepsini bir tanesi dahi unutulmayacak diyor Meryem suresinde. Bir tanesi dahi unutulmuyor. Tam adet tam olacak. Adet tam olacak. Yani düşün sen depodasın hasat zamanı biçtin buğdayın bir kısmı tökülüyor bir şey oluyor unutuluyor kalıyor geride kalıyor ama insanlar hiçbirisi unutulmayacak hepsi gelecek hepsi hazır olacak aziz kardeşlerim ve böyle bir günde bizler neredeyiz ve yine değerli kardeşim Zuhruf suresinin 11. ayetinde Allah Azze ve Celle bu konunun önemiyetini tekrar dirilmeden örnek verirken Kur'an haber verirken ne yapıyor? Buyuruyor ki toprağın ölü olup oraya bir yeşillenmesi topraktan otun çıkmasını misal veriyor. bu toprak. Ona bir tohum atıyorsun o tohum kocaman bir çiçek oluyor. Bir ağaç oluyor. Fidan ağaç oluyor. Bu nasıl oldu? Bu nasıl gerçekleştirdi? Bunu hangi formül gerçekleştirdi? Bunu hangi güç organize etti? Bu kendiliğinden olamaz. Bu kendiliğinden olamaz arkadaşlar. Ve bunu insanlar düşünmesi için Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'de örnek veriyor. Bunun arkasındaki sır Allah Azze ve Celle olduğunu söylüyor. Her tarafta toprak var. Her tarafa aynı tohum atıyorsun. Her yerde çıkmıyor. Allah'ın dilediği yerde çıkıyor. Aynı çalışma yapıyorsun ama çıkmıyor. Demek ki bunu organize eden bunu yönlendiren, bunu yaratan bir güç var. O da hiç şüphesiz Allah Azze ve Celle'dir. Ve bunu insanlar anlaması için Kur'an-ı Kerim'de bunu bize bildiriyor. İkinci ise değerli kardeşim, ikinci deliller ise bu Kur'an'dan olan delillerdir. Ve buna benzer sünnette de bir sürü rivayetler var. Böyle anlatan haberler var. Buna geçmiyoruz. Şimdi hisse geçiyoruz. Akli delillere gelmeden önce, Hisse geliyoruz. His dediğimiz nedir? Yani insanlar tekrar dirilmeyi bedenlerinde gözleriyle görerek yaşamışlar. Ya hissetmişler veyahut da ne yapmışlar? Gözleriyle şahit olmuşlar. Kim mesela? İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam tekrar dirilmenin şahitliğini yaşamıştır. Gözüyle görmüştür. Bakara suresinde geçtiği gibi. Demiştir ki ey Allah'ım nasıl yaratıyorsun? Göster bana. Nasıl yarattığını bana bildir. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle iman etmiyor musun dediği zaman bilakis iman ediyorum. Ama kalbim mutmain olması için, imanım daha güçlü olması için nedir? Gözümle de görmek istiyorum deyince Allah Azze ve Celle ne diyor? O zaman al bir kuşu, al bir kuşu kes. Alıyor bıçağı kesiyor. Bak bu Fiili düşünün. Göz önünüze getirmeye çalışın. Alıyor bıçakla kuşu kesiyor. Sonra o kuşu farklı parçalara bölüyor. Böldükten sonra o kuşları farklı noktalara bırakıyor. Birisini falan bölgeye, diğer bu da diğer dağlara bırakıyor. Bir sonra bir tane kuşu ondan sonra ne yapıyor? Bunun üzerine o kuşu Çağırdığı zaman o kuş eski halinde, aynı suretinde ona veriyor. Ve böylelikle neyi anlıyor? Allah Azze ve Celle'nin her şeye kadir olduğunu. Bunu sadece Allah Azze ve Celle başarabilir. Allah'ın dışında hiçbir güce bunun aynı eşit bir güce olmadığını anlıyor. Kimse bunu aynısını getiremez. Keseceksin parça parça bir can taşıyan, bir ruh taşıyan bir şeyi dörde böleceksin. Ondan sonra onu çağırdığın zaman ol ver, ver deyince de eski haline gelecek. Bu sadece Allah Azze ve Celle'nin gücüdür arkadaşlar. O yüzden İbrahim Aleyhisselam'ın imanı öyle kuvvetli bir imandı ki Allah Azze ve Celle ona ne emrettiyse hemen yapmıştır. Hiç tereddüt etmemiştir. O yüzden onu halil edilmiştir. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam 80 yaşındayken ona demiş sünnet ol. Rivayetlerde geçiyor. 80 yaşındayken İbrahim Aleyhisselam Allah'a emret sünnet ol. Hiç düşünmeden hemen balta elini alıp ne yapmıştır? Sünnet olmuştur. Dememiştir. Acaba hastalanır mıyım? Mikrop kapar mı? Bilmem şu olur mu? Narkoz gerekir mi? Vesaire uyuşturmam mı gerekiyor? Dememiş. Ay, hemen teslim olmuş. En sevdiği çocuğunu kes demiş Allah Azze ve Celle. Seviyor musun oğlunu? Seviyorum. Beni seviyorsan oğlunu keseceksin. İmtihana bak. Bu sadece sadık olan Dememiyor ya böyle saçma teklif mi olur? Ben nasıl evladımı keseyim dememiş. Bırakacaksın hanımınla çocuğunu çık oradan git demiş. İmtihandır bunlar. Halil olmak kolay değil. O yüzden kişi Allah'ın halili olması için imanın da tereddüt olmaması lazım. Eğer tereddüt varsa halil olamaz. O yüzden aleyhissalatü vesselam da Allah azze ve celle'nin halilidir. Peygamber Aleyhisselatu vesselam buyurduğu gibi Yine değerli kardeşim Bakara Suresi'nin 55. ile 56. ayetinde anlattığı gibi beni İsrail'den bir topluluğun köyün komple ölmesidir. Ve o köy öldükten sonra oradan merkebi üstünde bir vatandaşın geçtiğini ve o da yani bu köydeki insanların nasıl Allah dirilteceğini aklından geçirirken Allah azze ve celle onu öldürtür orada onu orada öldürttürür. Öldürdükten sonra yüz yıl geçtikten sonra onu tekrar diriltir. Eski haline döner. Döndükten sonra da ne olur? Döndükten sonra da merkebini görür, yiyeceklerini görür. Hiç bozulmamış bir şekilde. Normalde çürümesi lazımdı. Ama Allah Azze ve Celle sadece onu diriltmedi. Yemeğini de ve merkebini de düzelttiğini ve yarattığını öyle eski haline döndürdüğünü görmekteyiz. Üçüncü haber ise bu da nedir? İki, bir katil meselesi Beni İsrail arasında Musa Aleyhisselam zamanında olup bir adam birisini öldürüyor. Husumet var, düşmanlık var. Birisini öldürüyor. Ve kim katil olduğunu bilinmiyor. Kimin katil olduğunu bilinmiyor. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam bütün kavmi çağırıyor. Beni İsrail hepsi onun etrafında toplanıyor. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam Allah emrediyor, falanca ineği kes. İneği kestikten sonra o ineğin etini al ve o cesede öldürülen maktulün üzerine sürdüğü emrediyor. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam Beni İsrail'e aynen böyle emrediyor ve Beni İsrail'de ne yapıyor? İneği kesiyor ve inekten bir et parçası alarak bunu ölünün üzerine sürüyorlar sürdükten sonra o ceset diriliveriyor. Tüm şehir görüyor. Bunu bir kişi görmemiş. Bunu yüzlerce insan görüyor. Nedir? Ölen bir insanın tekrar dirildiğini Allah'ın izniyle nedir? Görüyor ve o ceset canlanıyor tekrar ve diyor ki beni bu öldürmüştü. Falan kişi beni öldürmüştü diyerekten onlara ihbar ediyor. Demek ki değerli kardeşim anlıyoruz ki haberlerle Haberlerle tekrar dirilmenin de haberlerle bir insanlar tarafından gözle görüldüklerini ve hissettiklerini. O ölen kişi ölüydü ve ondan sonra dirilip ve konuşuyor. Diyor ki ben ölüydüm ve beni falan kişi öldürmüştü diyerekten ihbar ettiğini görüyoruz. Veyahut da yine Kehf suresinde. Gördüğümüz zaman Ashab-ı Kehf suresinde zaten e, mağarada yaşayan insanlar diye ayette geçen 309 sene mağarada ölü bir şekilde yaşadıklarını şayet diyor sen o mağaraya girseydin korkardın diyor o, o cesetleri görseydin öyle bir içine korku girerdi ki diyor muliat diyor kalbin do donardı diyor korkudan patlayı verirdi ve kaçardın diyor. Anlatabiliyor muyum ama onları 309 sene sonra o cesetleri ne yapıyor? Tekrar dirilti veriyor. Bu insanlar sonra şehire iniyor. Ve yanlarında belli maden altın para var. Farklı bir zamanda yaşadıklarının bir kanıtıdır. Yani bir masal olmadığını, bir safsata olmadığını, bir hurafe olmadığının gerçekle aynül yakin yani gözle hissedilmiş, yaşanmış olan haberler olarak biliniyor. Peki, akli delillere görünce Akli deliller, bir, tekrar dirileceğimize dair, tekrar dirileceğimize dair, Kur'an'dan ve hissi haberlerden sonra, akli deliller nelerdir? Bir, biz diyoruz ki, bu hayatın bir amacı var. Dön gözünü çevir her yere, her mahlukun, ağacın, taşların, kuşların, Hayvanların, denizlerin, bitkilerin, nebatın her şeyin bir gayesi olduğunu görüyorsun. Hiçbir şey bu diye yeryüzünde noksansız yaratılmamış. Var mı bir noksanlık? Gözünü iki defa çevir diyor gene Allah'ın yarattıkları bir şeyden noksanlık görmeyeceksin, çatlaklık görmeyeceksin. Her şey mükemmel. Her şey santimetresine göre doğru. Dünyanın bulunmuş olduğu nokta dahi bir santim diyorlar farklı yerde oysaydı dünya kaos olacaktı. Her şey mükemmel. Denizlere bakıyorsun mükemmel. İnsanın iç organlarına bakıyorsun mükemmel. Hayvanların alemine bakıyorsun her şey mükemmel. Yani Allah Azze ve Celle her şey bir gaye ile net bir detayla yarattığını görüyoruz. Öyle değil mi? Peki bu insanın bu bütün bu mahlukatın içinde, kainatın içinde farklı olduğunu görüyoruz. Ve bizim gayesiz olduğumuza mı inanıyorsunuz? Bize de belli bir görev yüklenildiğini akıl söylüyor. Niye? Çünkü her şeyin bir vazifesi var, bir görevi var. Bizim için yaratılış gayesinin Allah'a kulluk olduğunu ve ona tekrar döneceğimizin aklen ispat olduğunu görüyoruz. Çünkü hiçbir şey boşu boşuna yaratılmamış. Oyuncak eğlence için yaratılmadığını, bir amaç için yaratıldığını görüyoruz. Ve insanın da bir amaç için yaratılmış. Ve onun da Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, وَمَا خَلَقْتُ insa illa اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben muhakkak ki cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Bir amaç için yaratıldı. Ve sonra bu amaç hakkında hesaba çekilecek. Bu kulluk vazifesini yapıp yapmadığı ona ahiret gününde sorulacak. O yüzden değerli kardeşim, baktığın zaman bizler asla eğlenmek, oyun, hava atmak, volta gezmek için yaratılmadık. Mal toplamak için yaratılmadık. Çünkü bazı cahiller öyle diyor. Biz bu dünyada yaşamak için gönderildik biz bu dünyada yaşayacağız, eğleneceğiz çocuklarımızı arttıracağız mal biriktireceğiz diye yaratıldık, başka bir gayemiz de yok başka bir amacımızın da olmadığını söylüyorlar peki Allah buna cevap veriyor mu? bu iddiaya cevap veriyor, bu bir akli iddiadır doğru olabilir, adam diyor ki hadi oradan biz amacımız sadece eğlenmek dans yapmak için müzik dinlemek için Futbol oynamak için yaratıldık. Stadyoma gidip Fenerbahçe için bağırmak falan takımı desteklemek için yaratıldım diyenler var. Ben bunun için yaratılmış diyor. Her gün falan kanalındaki dizileri takip etmek için yaratıldım diyor. Efendim spor toto oynamak için o spor toto'dan kazanıp hayat sürdüreceğim için yaratıldım. Başka bir amacım yok. Evleneceğim çocuklarım olacak yaşlanacağım öleceğim. Ondan sonra da başka bir gayem yok. Ben bunun için yaratıldım diyenlere Allah Azze ve Celle Muminun Suresinin 115. ayette cevabı veriyor. Allah Azze ve Celle bu iddiayı söyleyenlere akli bir cevap veriyor. Ne buyuruyor? Diyor ki: Efhe hasibtum enne ma khalakina kum abesan ve anna kum la turj'oon siz yok da zannettiniz ki Biz sizi boşu boşuna mı Yaratmışız ve sizler Bize geri dönmeyeceğini zannettiniz Yani sen Spor toto oynamak için mi yaratıldın Efendim genel evine gitmek için mi Yaratıldın annene babana Karşı kötü davranmak için mi Yaratıldın veyahut da sen insan Öldürüp bundan hesaba Çekilmeyeceğin için mi yaratıldın Efendim hırsızlık yapıp Kötülük yapıp Fesadı etrafa yayıp bunu da istediğin gibi davranıp için mi yaratıldın? Nasıl bu aklına gelebilir? Nasıl böyle iddia edebilirsin? İşte ben evleneceğim efendim çocuğum olacak bu kadar ondan sonra başka bir amaç yok diyorsanız Allah Azze ve Celle bunu cevabını vermiş. Siz yoksa öyle mi hesap ettiniz diyor Allah Azze ve Celle. Efe hasiptum yani siz öyle mi hesap çıkarttınız? Biz burada sizi boşu boşuna yaratmışız abes için. Manasız için yaratmışız, hiçbir gerekçe olmadan sizi yaratmışız ve sonra da bize de geri dönmeyeceksiniz. Kim böyle düşünüyorsa bilsin ki bu akıl yanlış ona gösteriyor. Bu akılın yanlış olduğunu, tehlikeli olduğunu bizlere bildiriyor. Ve yine ahirete imanla ilgili bilmemiz gereken, dedik ya insanlar ahirete imanda farklı farklı gruplardır. Şu pencere açalım bir tane, çok sıcak. İnsanlar ahirete imanı da farklı farklı gruplar olmuşlar. Birinci grup ahireti tamamen inkar eder. Kimdir bunlar? Felsefeciler. Felsefeciler, ateistler dedik ya bunlar kıyamet gününü, ahiret gününü tamamen inkar ederler. Yani tekrar dirilmeyi ve Allah'ın huzuruna çıkmayı, hesap vermeyi tamamen mutlak bir şekilde inkar ederler. İkinci grup ise ahiret gününü cesetleriyle olacaklarını inkar ederler. Derler ki ruhlarımız olacak. Bu da Yahudi ve Hristiyanlar inancıdır. Bunlar da derler ki ahirette cesetlerin işi yok. Sadece ruhlarımız dirilecek ve ruhlar yaşayacak. Ama cesetlerimiz, etimiz, kemiklerimiz, saçımız, gözümüz, kulak falan bir şey olmayacak. Ve sadece ruhlar cennete gidip ruhlar cennette yaşayacağına inanırlar. Ve üçüncü grup ise derler ki dirilme olmayacak ama insan bedeni başka bir bedene dönüşecek. Bunu da Budistler der. Budistler derler ki ahiret günü olmayacak ama bedenler nakil olacak. Yani sen bu şimdi insansın ömür hayatında fare olabilirsin. Karınca olabilirsin, efendim köpek olabilirsin, kedi olabilirsin. Kediysen bu dünya hayatında ne olabilirsin? Başka bir hayvan olabilirsin. Ve derler ki, yani eğer ne kadar güzel amel işlersen, öbür hayatında daha güzel bir insan olursun. Ve ne kadar kötü amelin varsa, öbür hayatında daha bir aşağı bir mahluk olabilirsin diyerekten böylece saçma sapan inanca bağlılar. Peki İslam dini ne der? İslam dini der ki ahiret günü ruhla ve bedenle vuku bulacaktır. Yani bu dünyadaki şeklimiz, ruhumuz, bedenimiz, dış görünüşümüz nasılsa ahiret gününde de böyle aynı yüzle, aynı bedenle, aynı etle ve ruhla beraber olacağımızı söylüyor. Delil nedir? Bir kıyamet süresi. Kıyamet suresini Allah azze ve celle diyor ki biz hatta onların parmak izlerini aynısını eski suret haline getireceğiz. Yani öldükten sonra onları dirilteceğiz ve diriltirken parmak izleri dahi aynı olacak. İnsanın parmak izi dahi aynı olacak ve insanlık parmak izlerinin insanların her insanın parmak izinin farklı olduğunu da Kur'an ilminden öğrenmiştir. Bugün polis teşkilatı olsun, diğer bölümler olsun, parmak izleri insanların alırken bu ilmi de İslam dinine borçlulardır. İslam dininden öğrenmişlerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bunu bildirmiştir ki her insanın parmak izinin farklı olduğunu, bu detaya bakın. Yani diriliş öyle olacak ki parmak izin bile aynı olacak. Farklı bir parmak izi olmayacağını bildiriyor. Ve da yine Kaf Suresinin Birinci ve dördüncü ayetine kadar Allah Azze ve Celle aynı haberi vermektedir. Ve yine Peygamber aleyhissalatü vesselam hadisidir delil. Bedenimizle ve ruhumuzla dirileceğimize hangi hadis nesaide geçiyor? Ve Şeyh Albani ve diğer büyük hadis alimleri bu hadise sahih demiştir. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Peygamberlerin cesedi yani toprağa haram edilmiştir. Toprak o eti yemez ve peygamberler o cesetleriyle dirilecek. Yani etiyle beraber ruhuyla bir arada dirilecek. Anlaşıldı mı? Bu çok önemli. Çünkü Hristiyanlar ve diğer inançlar bunu tamamen reddetmektedir etmektedir. Yine hadisi şeriflerde şehitlerin cesetleri de çürümediğini bizlere bildiriyor. Ve şehitler Allah'ın huzuruna çıktıkları zaman yaralı bir şekilde şehit olmuş oldukları bir şekilde çıkacaklarını bildiriyor. Bu da neye kanıttır insanların sadece ruhlarıyla Allah'ın huzuruna getirilmeyeceklerini bilakis onların e, nerede, onların bedenleriyle beraber getirilecekleri bildiriyor. Ve Hazreti Ömer döneminde ne zaman uhud şehitliği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 70 sahabeyi gömdüğü yere vadin içine gömmüştü Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve Medine'ye gidenler Uhud şehitliğini görenler. Orada muhakkak orada söylenmiştir, göstermişlerdir. Vadin içine gömmüştü Peygamber aleyhissalatü vesselam. 70 tane sahabeyi başta öz amcası Hamza Abdul Abdülmuttalib radıyallahu anhu ve diğer sahabeler Musab İbni Ümeyr gibi diğer sahabe-i kiramlar. Bunlar Oraya gömüldüler, vadin içine gömüldüler ve Hazreti Ömer zamanında büyük bir yağmur oluyor ve o yağmur o kabristanı yıkıveriyor. Yani sahabe şehitlerinin bulunmuş olduğu gömüldükleri yerde yıkıveriyor ve cesetler ortaya çıkıyor. Halbuki aradan yıllar geçmiş. Uhud savaşı ne zaman olmuştur? Hicretin üçüncü senesinde olmuştur. Yani peygamberin vefatından sekiz sene önce olmuştur. Ondan sonra iki sene Hazreti Ebu Bekir dönemi vardır. Ondan sonra on yılda Hazreti Ömer'in dönemi vardır. Yani arada ortalama hesaplandığı zaman on sekiz senelik bir zaman oluyor. On sekiz sene sonra gömülmüş olan cesetler ortaya çıkıveriyor. Normalde bir ceset dört ile altı ay arasında et halinden kemik haline, toprak haline dönüşür. Bir şey kalmaz. Sadece kemikler kalır ve bir sene geçtikten sonra o kemikler de toz haline dönüşü verir. O yüzden değerli kardeşim, bu sahabelerin 70 sahabenin cesedi dışarı çıkıveriyor ve Hazreti Ömer ve onunla beraber olan ashab-ı kiram o cesetleri alıp bugünkü bulunan mezarlığa Uhud Dağı'nın yanına gömüp vermişlerdir. Ve bütün sahabe şahitlik ediyorlar. Hatta yaraları, kan. kan yaraları olan yerlerin taze olduğunu, kanın daha bir sıvı halinde olduğunu, damladığını gösteriyorlar. Normalde bir insan ölse, ilk yapılacak şey nedir? Kanın kuruduğudur. O yüzden ceset hemen doğrulur. Eğer ceseti doğrulmasan, ceset yamuk ölmüşse, bir de onu hiçbir şeyle düzeltemiyorsun. O yüzden, bir insan vefat ettiğinde yapılacak ilk iş onun gözünü örtmektir ve onun cesedini düzeltmektir. Eğer düzeltmesem o birkaç dakika sonra kan kuruyu veriyor. Kuruduktan sonra artık onu bir daha hareket edemiyorsun. Bunlar aradan 15-18 sene geçmiş ve hala kanları, cesetleri taptaze taze olduğunu şahitlik etmişler.